Fakat benden önce Ensar'dan biri Ebu Bekir'in eline vurarak biat etti, halk da onun arkasından biat etmeye başladı, böylece Saad bin Ubade'den vazgeçildi.